Sevgili Ömer Madra, Açık Radyoyu kurma, yaşatma, üretme çabana hep saygı duydum ve takdir ettim. Bizim 68 kuşağının elle tutulur. Hayatta karşılığı olan en başarılı işlerinden birini yaptın. Yaşatmak için büyük bir imeci oluşturdun. Tükenmez bir enerjiyle de sürdürüyorsun. Ben de halimce güzelliğim istedim. İddialı bir şey değil, içimden nasıl geliyorsa öyle. Sağlık ve esenlik dileklerimle. Açık Radyo'ya Güzelleme Ömer ve emeği geçen herkese Açık ara önde çeyrek asırdır Yok öncesi Çağdaş radyoculuğun uygar öncü sesi Işıklı renkli bir gelecek tüm düşüncesi Keramet imecede koridor mucizesi Renkleri seslendirmesi Sesleri renklendirmesi Adıyla uyumlu bir açıklık, özverinin dervişçesi. Deryalara açıldı, rıftıma çağırdı herkesi. Yaşasın, kısılmasın insanlığa açık sesi. Onca yıldan sonra, nice yıllara açık gazetesi. Mehmet Atay, 10 Nisan 2019, İstanbul. Ve Mehmet Atay canlı yayın konuğumuz saat 12.16. Hoş geldiniz. Mehmet Atay Merhaba. hoş geldiniz. Dur, dur. <gülüyor> kolay, öncelikle kolay gelsin. Sağ olun Olsun. hepimize. Evet vallahi yani utan mahcubiyetimden ne diyeceğimi bilemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey. <gülüyor> yani Mehmet ne Atay. diyor, mani oluyor halimi takdire icabı mıydı o Aynen öyle. <gülüyor> Yeniler çok bilmez de bizim kuşağın çok sevdiği şarkılardan Aynen. birisidir. Evet. Evet. E, Valla ben aslında bu, selam verdim borcu çıktım dediler ama alacaklı çıkmış oldum aslında galiba. E, bugün Karaköy'de işim vardı. Dedim ki hadi uğrayayım. Eğer e, bir arada denk gelirse size merhaba diyeyim dedim. Hem Hasana hem e, Ömer Madra'ya. Sağ ol. Hem de e, bir akşam göndermiştim ama birden aklıma geldi ki Ömer Madra çok yoğundur. Muhtemelen benim maili görmemiştir. Onu dedim. Arkadaşlara <gülüyor> gelen bağışı da yaparken onları hatırlattım. Neyse bu ...Buket kardeşimiz... E, ...aldı, çıkışta aldı ve... ...size okumasını sağladı. Dediğim gibi bu bir şiir miyir değil. Bu bir güzelleme hmm. adıyla söylüyorum. Ben çok ender yaparım bu işi. Bir torunlarıma yapıyorum. Bir de çok ender Aziz Nesin için yapmıştım. Öldüğü evet. zaman onu hatırlıyorum. Bir Yaşar Kemal için vardır bir ilan Selçuk için vardır. Galiba Açık Radyo dördüncü ya da beşinci olacak. Her zaman kullandığım bir şey de değil. Ama dediğim gibi ben içimden geleni böyle naif bir şekilde dile gelsin istedim yani içimden Şereftir bizim için. Çok evet, teşekkür ve Ayrıca da Akrostiş var tabii. Evet. Açık Radyo çıkıyor. Evet, evet, harflerinden evet, evet. baktığınız zaman güzelleme. Bence değişik olan tarafı bir orası. Zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve deneyimli dinleyicilerimizdensiniz. Yayın anlayışlarınız ben söylüyorum çünkü evet. sizinle ilk buluşmamız değil Evet, burada. evet, evet, evet. E biz zaten sizin e-yayınlarının e Eymen'ın şeyle... e okumakla başladık e bu işe. İlk öyle ilk programa açıkla gazeteye öyle katılmıştık. Sonra e, bizim mavi tuna'nın seyine katıldım mavi tuna tuna'nın mavi tuna'nın tuna tuna işte bu programı e, hayır şey bizim ha, İksen mavi tuna, e, evet, mavi evet. tuna'nın e, açık, <gülüyor> <Mavi gülüyor> açık radyo şeyine e, dergisine katıldım bu e, sizinle birçok e, Türkiye siyaseti ve e, tarihiyle ilgili evet, programlar yaptık e, bu doğrusu bana bu her zaman çok keyif veren bir, şey, bir şeydi e, hala da aynı şekilde. Yani adının koyman da dahil olmak üzere her şeyi açık. Ne kadar güzel bir duygu bu. Çeyrek asırdır yani 25 yıl az değil gümüş yıl oldu inşallah altın yılı diğer yıllar varsa onlar da olsun istiyorum zaten yani. artık bir ikinci 25 yıldan sonra bırakmayı düşünüyorum ben. Yani daha gençsiniz yani <gülüyor> midare edin. Yani daha gençsiniz. <gülüyor> <gülüyor> 99'da bırakırım artık. İsmet Paşa kendinden <gülüyor> birkaç aşık sev şey bile gençliğin kıymetini bilir dermiş. <gülüyor> Bizde öyle artık. Ben de şimdi öyle söylüyorum biz de yaş böyle 74'e falan dayanınca 73 şu anda Maşallah. E, kimi görsem e, biraz gençse hep onu diyorum. gençlerinizin kıymetini bilin diyorum yani. Doğan Tekeli de geçen gün geldiğinde dün geldiğinde aynı şeyi söylüyordu. Kendisine de e, gençliğin kıymetini bil evet, diyenlerin evet. E, yani <gülüyor> biraz <gülüyor> yaşlı 1-2 yaş büyük olan duayanlerin. Evet. Yani her şey bir yana e, tekrar iştenliğimle söylüyorum ki e, Açık Gazete e, gerçekten bizim ee, toplumun çok önemli bir rengi çok özel bir şey ve bu hani ben dünyada bu kadar çok başarılı bir şey var mı bilmiyorum ama e, bu ülkenin de böyle gariplikleri açık vardır. Radyo. Ee, açık radyo bu kadar bir çabayla bu imeceyle yürüyebilmiş olması e, büyük iş ve de sizlerin o kattığınız zenginlik önemli yani her programdan ben bu yaşta bile hani biraz okumuş yazmışlardanım. Bir şeyler öğreniyorum ediyorum. Bu çok güzel bir e, duygu. Çok güzel düşünce. Tabii benim çocuklara da bu e, sevap sıçradı. E, i̇şte Tayland'a kızım Balcan'da hala açık radyo izleyicisi. Balcan Bursa'da hep internet üzerinden izlemeye devam ediyor kendi programlar dışında. E, i̇nşallah torunlarıma da geçecek diyorum. Bir Efe ile Lila var. Torunlarım kız Ağurken ve ola. Da onlara, onlara da geçecek diye düşünüyorum yani. Bir kere onlara günaydın, günaydın diyelim. Efe, günaydın günaydın Lila. Sağ olun. Ee, ben de vallahi torun torba işini çok e, karıştırdık. Burada e, mesela bu genç neslin e, özellikle iklim hareketinin e, takibi için Evet. biz de torunları falan göreve koştuk. Al, e, Fransa'da büyük bir ne e, kadar grevi takip eden benim torunum oldu ve başarılı bir şey evet. yaptığını evet. Da söyledik evet. kendisine. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet şeyden takip etti, Yaman. Evet, Yaman evet. evet, evet. Yani böyle Lozan'dan gene bu direniş hareketlerini iklimle ilgili yani işin 68'lerin ruhu ve genleri bu kuşağı, özellikle torun kuşağına çok iyi geçecek gibi geliyor bana. Gezi bunun aslında bir uç vermesiydi. Bunun devamı da gelecek. Çünkü geziden çok ürkenler hala unutamıyorlar. Her şeyin başına geziyi koyuyorlar. Bu da galiba insan en çok Azrail'inden ürkermiş. Herhalde öyle bir şey olacak. Biraz çok fazla dikine oldu ama olsun. Yani ürktüklerine göre demek ki bir hikmeti bir kerameti var ve ondan ürküyorlar yani. Evet, bütün dünyada da şimdi son iki <gülüyor> nesli yani hakikaten e, acayip bir duruma geldi. E, vallahi. Çok mutlu olduk Mehmet Bey sizinle birlikte olmaktan. Her zaman torun torba bekleriz yani. Evet. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben buraya sadece bir bağış için gelmiştim ama evet. böyle bir merhama demek bizim o binlerce on binlerce açık radyo ya da milyonlarca diyeyim artık o şeyde de akrosiste de belirttim. Evet. Deryaya açılma olayı da internette Avustralya'dan bile izlendiğini biliyorum evet. benim de bildiklerim var. O zaman demek ki amaç gerçekleşti. Bundan sonrası yolu açık olsun. Açık radyonun hep açık olsun. Yolu da açık olsun. Evet, bir de çok teşekkür ediyoruz. Bir de şimdi birden aklıma geldi biz işte böyle bu yayın dönemi yeni, yeni şeyde özel yayında radyo şenliğinde işte Ubuntu gibi bir birlikte olmanın Afrika'daki büyük Mandela'nın temel temel aldığı felsefeyi işte birlikte yaşama evet, insan olabilmenin evet, evet. şeyi ...benim aklıma şey de geldi... ...yani ilk başta... ...bütününü okuduğumuz... ...üç silah şölerdi... Luma, e, evet Per'in... ...babanın en önemli sloganlardan biri birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz evet, için. Bu evet, da aslında evet. aynı felsefenin evet, bir şey evet. değil mi? Evet. De yani işte İmece vurgusunun sizin hep İmeceniz, ben hep de onu vurgulamamın nedeni de budur. Çünkü birlikte yaşamanın koşulu da birlikte yap, iş yapmaktır. Birlikte bir dayanışma içinde olmaktır. İmece'nin İmece de bu işin başlangıcıdır. Başlangıcı. Bence şu anda size katkı veren insanlar birlikte yaşamanın ortak paydasını oluşturuyor aslında yani bu çok güzel bir duygu. Evet çok, güzel bir yani. duygu. çok çok iyi oldu bu. Yani ben geçenlerde fark ettim ki Evet. Aleksandr evet. Duma neyi kastediyormuş bir bir Haylin çocukluğundan sonra bir 65 yıl kadar geç fark <gülüyor> etmiş olabilirim yani, ama yani evet, olabilir. evet, evet. Bizim kuşak ve, ve senasında en çok yitirdiğimiz şeyin dayanışma olduğunu düşünüyorum ben yani. Evet. bu dayanışmanın kazanması lazım ÖDP'yi kurarken de daya özgürlük ve dayanışma diye ısrarla dayanışmak olsa ben dayatmıştım illa dayanışma koyacağız diye birçok karşı ha. çıkıyordu ya bu köy derneği mi filan diye ya unuttuğumuz kaybettiğimiz Hı -hı. bir şeyi bulalım evet. diyordum yani neyse beşikbacak artık mı dersek o bahsi diğer evet, <gülüyor> o bahsi diğer ama dinleyicilerden de dayanışma <gülüyor> hem mesajları hem de telefonları geliyor evet, evet, evet. başardı önemli olan da bu çok teşekkür çok ederim çok teşekkür ederim. Ederim, sağ e, ol, ne veriyorum. dinlemek istersiniz, neyle uğurlayalım sizi belki bulabileceğimiz bir şeydir. Vallahi, olur ama daha şey. çok böyle e bugün nedense ben sabah e bizim komünist başkan e Fox TV'nin programındaydı dersimli başkan. O dersim türküsü hep dilime takıldı. Zabahtan ben vapurda gelirken de eğer öyle bir şey olabiliyorsa şu Dersim türküsünü dinleyebiliriz. Dersim bir bağ içinde. Bir de dört bağ içinde dört dağ içinde. Dersim dört dağ içinde. Evet evet. evet. Olabilirler. Bulabilirler. Şu anda bakıyorlar. Evet dinleyici destek projesi özel yayınında Mehmet Hatayla birlikteydik. Dinleyicimiz ve destekçimiz eksik olmasın buraya kadar geldi. Hem e, bu tarafta işi varmış hem desteğini verdi hem bizim için yazdığı bir güzellemeyi getirdi. Mektubunu getirdi. E, muhabbetinden, sohbetinden de eksik bırakmadı bizi. Çok çok teşekkür ederiz. Din, dinleyici destek projesi özel yayında eğer... Erkan Uğur'dan dinleyeceğiz. Aa, Dersin 4 şey daha Çok içinde. Güzel. Daha ee, daha güzel, daha güzel Mehmet Bey bir de telefon numarasını söylerseniz eğer dinleyici destek projesi özel yayının 0212 343 41 41 desteklerinizi bekliyoruz. Evet ben de bir ya, özetleyecek olursam ya. teknik anlamda nasıl olduğunu Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına evet, 250 liraya ve katlarına destek olabiliyoruz. Yarım saatlik evet. destekli oluyor ee, ya da bunu kredi kartı yap yapıyorsak taksitlendirme şansımız da var. Sizin yaptığınız gibi Mehmet Bey elden getirebiliriz evet. bu desteğimizi ya da Açık adresinden destek olun düğmesini tıklayarak biz, biz, bizi destekleyebiliriz. Bizi etkilebiliriz. Bizi etkilebiliriz. alırız. alırız. <gülüyor> evet var değil mi? şu araya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet nakitçisiniz. Evet, evet biliyorum. Dinici Destek Projesi özel yayınında devam ediyoruz. Evet Erkan oradan dinletiyoruz. Dersim dört daha içinde ve evet, telefon numarasını bir de ben söyleyeyim ya da birlikte söyleyelim. Evet. 0212 343 41 41